Planımızı gözden geçirirken, Beni Süveyf Bahriye arasında kurulabilecek sürekli bir haberleşme hattını, burada korumanın pek de zor olmayacağını düşünüyordum. Hatta bu iki nokta arasında gerekli önlemler alındığı takdirde, büyük kervanlar bile göze çarpmadan gidip gelebilirdi. Baviti'deki sınır karakolunun varlığına rağmen, ki saklandığımız yerden bu karakolun beyaz badanalı binasını görebiliyordum, Bahriye'nin Tenha köylerinden birinde, gizli bir telsiz istasyonunun kurulması bile mümkündü. Bu konudaki görüşlerimizi birkaç saat sonra dönen Abdullah'la, irtibat adamımız yaşlı berberi de doğruladı. Görünüşe bakılırsa bu vaha, devriyeler tarafından ancak çok seyrek ve düzensiz olarak kontrol ediliyordu. Daha da önemlisi, bölge halkının çoğu ya doğrudan senusi tarikatı bağlısı ya da en azından sempatizanıydı. Beş uzun ve yorucu gece daha geçirdik yollarda. Önce çakıllı, kesekli bir araziydi, de, sonra da kum tepecikleri arasında ilerledik. Issız Sitra Vadisi'ni ve onun kıyısı yabani hurma kökleri ve sürgünleriyle çevrili, lacivert renkli, ölü tuz görünü geçtik. Ay ışığı altında başka dünyalara ait kasvetli görünüşüyle, tebeşir kayalarıyla kaplı fantastik Arj Vadisi'ni geçtik. Ve beşinci gecenin sonuna doğru, Ufukta Siva vahasının ilk çizgilerini seçmeye başladık. Eski dünyaya ait ünlü Amon tapınağının bulunduğu bu uzak vahayı ziyaret etmeyi hep istemişimdir. Ve şimdi önümde şafak aydınlığı içinde uzanıyordu bu vaha. Yamaçlarına mağaramsı köy evlerinin kaya gibi saplandığı, Biricik tepenin çevresinde geniş hurma koruları, Yüksek, konik minareye doğru set set yükseliyordu. Yıkık surların, garip, egzotik görünüşü karşısında bir rüyadaydım sanki. Gizemli mahzenlere inmek, Firavun zamanının kokusunu taşıyan geçitlerde dolaşmak ve içinde Lidya Kralı Krezüs'ün trajik sonunu haber veren, Makedonya Kralı İskender'e dünyanın fethini müjdeleyen, kahinin konuştuğu tapınak harabesini görmek yönünde alt edilmez bir arzu duyuyordum. Ama bu arzuyu bir kere daha bastırmak zorunda kaldım. Gerçi Harabeler burnumuzun dibindeydiler. Ama oraya gitmem demek, Siva köyüne de yaklaşmam demek olacaktı ki, bu durumda dış dünya ile teması çok sınırlı olan bu köyün yabancılara alışkın olmayan sakinlerine görünmem tam bir ihtiyatsızlık olurdu. Libya sınırına çok yakın olan Siva köyü, bu yüzden sınır görevlilerinin sıkı gözetimi altında bulunuyordu. Ayrıca köyde İtalyanlara para karşılığı haber uçuran kimseler de olabilirdi. Bunun içindir ki, o kadar yakınında bulunduğumuz Amon tapınak harabelerini ziyaret etmek fikrini, bu sefer de üzülerek aklımdan çıkarmak zorunda kaldım. Köyü uzaktan dolaşarak geçtik ve sonunda bir yabani hurma korusunda mola verdik. Abdullah yine dinlenmeye vakit ayırmadan, çünkü sınırın bu kadar yakınlarında çok gerekmedikçe fazla oyalanmak niyetinde değildik. Hemen civardaki küçük bir köyde Seyyid Ahmet'in, bizi alıp sınıra götürmek için görevlendirdiği adamı bulmaya gitti ve birkaç saat sonra beraberinde iki yeni mihmandarla birlikte dört zinde deveyle geri döndü. Cebel Ahtar'ın Basra bedevilerinden olan mihmandarlar Ömer el-Muhtar'ın adamlarıydı ve bizi İtalyanların elinde bulunan Cabub ve Calu vahaları arasındaki Sireneyka platosuna götürmeleri için bizzat onun tarafından görevlendirilmişlerdi. Abdullah ve arkadaşı köylerine dönmek üzere bizden ayrıldılar. Zeytle ben, iki mücahitle, Halil ve Abdurrahmanla birlikte Cebel Ahtar'a doğru tatlı bir eğimle yükselen, ıssız ve susuz çöllerde bir hafta sürecek olan yolculuğumuza başladık. Şimdiye kadar yaptığım en çetin çöl yolculuğuydu bu. Gündüzleri gizlenip geceleri yola devam edildiği takdirde İtalyanların eline düşmek tehlikesi fazla değildi. Ama yine de uzak mesafelere dağılmış bulunan su kuyularına yaklaşma mecburiyeti, bu uzun yürüyüşü bir kabusa çeviriyordu. Yalnız bir kere Vadi el-Mira'da develerimizi sulayıp su tulumlarımızı doldurmak fırsatını bulabildik. Kaldı ki bu bile tam bir macera oldu bizim için. Kuyuya umduğumuzdan geç varmıştık. Hayvanlar için kuyudan su çekmeye başladığımız zaman fecir söküyordu. Hayvanları sulama işini bitirdiğimiz zamansa, Güneş ufkun üstündeydi artık. Halil'in söylediğine göre, gündüz boyu saklanacağımız kayalık yere varmamız için daha iki saat yol almamız gerekiyordu. Fakat daha henüz yola çıkmıştık ki, bir uçak motorunun meşhum gürültüsü çölün sessizliğini bozdu. Bir iki dakika sonra bir monoplayn, yani tek kanatlı küçük bir uçak belirdi ve hızla pike yaparak tepemizde gittikçe alçalan spiraller çizmeye başladı saklanacak yer yoktu çevrede. Bunun için hemen develerden atlayıp değişik yönlere doğru koşmaya başladık. Aynı anda da pilot makinalı tüfeğini ateşlemeye başladı. "Yere yatın, yere yatın!" diye bağırdım. "Kımıldamayın, ölü numarası yapın." Fakat mücadeleye yıllarını vermiş olan Halil, benzer durumlarla çok karşılaşmış olmalı ki ölü numarası yapmadı. Başını bir kayaya yaslayıp sırtüstü yere uzandı ve tüfeğini bir dizine dayayarak tepemizde dönen uçağa ateş etmeye başladı. Rastgele ateş etmiyordu. Bir atış müsabakasındaymışçasına her atıştan önce dikkatle nişan alıyor sonra tetiğe basıyordu. Son derece cesaret isteyen bir işti bu. Çünkü uçak alçaktan pike yaparak dost doğru üzerimize geliyordu. Fakat Halil'in atışlarından biri isabet etmiş olmalıydı ki uçak an sızın yolunu değiştirerek burnunu yukarı kaldırdı ve hızla yükseldi. Pilot, yerdeki bu dört düşmanı haklamak için, kendi durumunu tehlikeye sokmak istememişti anlaşılan. Tepemizde bir iki kere döndükten sonra Cabup yönünde, doğuya doğru yönelerek gözden kayboldu. ''Şu İtalyanlar, amma da ödlek adamlar.'' dedi Halil, sakin sakin. ''Öldürmekten domuzuna haz alıyorlar. Ama kendi postlarını deldirmekten de korkuyorlar.'' Hiçbirimize bir şey olmamıştı ama Abdurrahman'ın debesi ölmüştü. Ölen devenin eğerini Zeyd'in devesine yükledik. Abdurrahman da bundan böyle Zeyd'in terkisinde yola devam etti. Üç gece sonra Cebel Ahtar'ın ardıç ormanlarına vardık ve yorgun develerimizi orada, kuytu bir yerde bekleyen bir grup mücahidin getirdiği atlarla değiştirdik. Çöl artık arkamızda kalmıştı. Kurumuş dere yataklarıyla yarık yarık ve bazı yerlerde neredeyse içine girilmez sıklıktaki ardıç korularıyla kaplı, İnişli çıkışlı kayalık bir platoda ilerliyorduk artık. İtalyan işgal bölgesinin ta içlerinde yer alan bu ıssız ve geçitsiz topraklar, mücahitlerin vurgun alanıydı. Dört gece sonra vadi et tabana vardık. Yorgun adam vadisi. Tam da ismine uygun bir yerdi burası. Ömer el-Muhtar'la burada buluşacaktık. Atlarımızı bir kayanın ardında bağlayarak, sık ağaçlı bir geçitte çöl arslanının gelmesini bekledik. Gece, Hava oldukça soğuktu ve ağaçların hışırtısından başka bir ses işitilmiyordu. Sidi Ömer'in gelmesine daha birkaç saat vardı ve gece de bir hayli karanlık olduğu için yanımızdaki mücahitlerden biri birkaç mil ötedeki bu Sıfaya kuyusuna gidip su tulumlarımızı doldurmakta bir sakınca görmüyordu. Oysa bu Sıfaya'dan en fazla yarım mil ötede bir İtalyan tahkimat merkezi vardı. Nasıl olsa dedi Halil. Bu kadar karanlık bir gecede burunlarını önlerinden dışarı çıkarmaya cesaret edemezler. Böylece Halil ile Zeyt kayalık arazide ses çıkarmasın diye atların toynaklarına bez sardıktan sonra iki boş su tulumunu yanına alarak gittiler. Onlar karanlıkta gözden kaybolurken Abdurrahman ben alçak kayaların arkasına oturup ısınmak için birbirimize sokulduk. Ateş yakmak çok tehlikeli olurdu. Aşağı yukarı bir saat sonra. Ardıç ağaçlarının arasında çıtırtılar işitildi. Birinin sandallı ayağı bir kayaya çarptı hafifçe. Aynı anda arkadaşım elde silah, doğrulup dikkat kesildi. Çakal ulumasını andıran boğuk bir ses geldi korudan. Bunun üzerine Abdurrahman da ellerini ağzına siper edip, benzer bir ses çıkardı. Hemen sonra, karanlıkta iki insan karartısı belirdi. Ayakları çıplaktı, ellerinde de tüfek vardı. Bize iyice yaklaştıkları zaman, gelenlerden biri, Allah'ın yolu, dedi. Abdurrahman ise buna karşılık olarak, ondan başka kudret ve irade sahibi yoktur, dedi. Parolaydı bu sözler. Libya Bedevilerine özgü, cart denen eski püskü giysiler içinde yaklaşan iki yabancıdan biri, Abdurrahman'ın iki elini tutarak onu hararetle selamladı. Abdurrahman beni onlara takdim etti ve bunun üzerine iki mücahit benimle de el sıkışıp selamlaştılar. Mücahitlerden biri, Allah sizinle beraber olsun, ''C.D. Ömer birazdan gelecek.'' dedi. Bekliyorduk. On dakika sonra ardıç korusundan yeniden çıtırtılar işitildi. Ve karanlıkta üç ayrı yerden, ellerinde ateşlemeye hazır tüfeklerle üç adam çıktı. Bizim gerçekten beklenen kimseler olduğumuza kanaat getirince, geldikleri yönlere doğru geri dönerek ardıç korusuna dalıp, gözden kayboldular. Bütün bu temkinli hareketler, onların liderlerinin güvenliğini, nasıl titizlikle koruduklarının bir belirtisiydi. Ve sonunda toynaklarına bez sarılı küçük bir at üzerinde Ömer el muhtarın kendisi de çıkıp geldi. Her iki yanında birer adam vardı. Birçok mücahitte ardı sıra geliyordu. Bizim beklediğimiz kayalara varınca adamlardan biri onun attan inmesine yardım etti. Biraz zorlukla hareket ediyordu. On gün kadar önce bir çarpışmada yaralandığını öğrendim sonradan. Yükselen ay ışığında şimdi onu açıkça görebiliyordum. İri kemikli, orta boylu bir adamdı. Kırışık ve vakur yüzünü kısa, karbeyaz bir sakal çevreliyordu. Göz oyukları derindi. Başka şartlar altında olsaydı, insan gözlerinin çevresindeki çizgilere bakarak onun gülmek üzere olduğunu sanabilirdi. Ama şu anda bu gözlerde hüzün ve cesaretten başka bir şey yoktu. Onu karşılamak için yürüdüm ve uzattığı nasırlı eli sıktım. ''Hoş geldin oğlum.'' dedi. Ve bunu söylerken keskin bakışlarıyla her gün tehlikeyle burun buruna yaşayan bir insanın araştırıcı bakışlarıyla yüzüme baktı.